Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Latte latte latte latte. Modern sabahlar radyonuzda sevgili dinleyiciler Hepinize günaydın bir kez daha 24 Nisan 2012 salı sabahından macera dolu dakikalar yaşamaya başlıyoruz. Buyursunlar oktay bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün okullar tatil ama e, piyasalar <gülüyor> açık. Öncelikle onu hatırlatarak başlayalım. E, bugün mini mini kardeşlerimiz. Ee, dünün yorgunluğunu atmak için e, dinleniyorlar, yatıştalar. Bir ufak ee, sosyalleşme imkanı onlar için de. Evet, ne yaparlar bugün? Herhalde e, Ankara'daki kardeşlerimiz açık havada veya açık havada alışveriş merkezinde, AVM'lerde ler. AVM vakitlerini geçirecekler. Dün bir çocuk vardı gördün mü sonunda törenlerde Güney Afrika bayrağı vermişler. Yüzünü ayakkabı boyasıyla boyamış bir tane... Bir tane ne olduğunu Adam. bilmediğim bir, bir şey de <gülüyor> ayakkabı boyasıyla boyamışlar çocuğun yüzünü. Şimdi bize e, genelde yurt dışında her ülkeden temsilciler gelirdi falan. O kalktı o, o, galiba kalktı ya. Mı? o Yani onu, onu ne ara bitti bilmiyorum da şimdi... Eski günden tipleme hatırlıyorum. Tipleme olarak galiba bizim yani ülkemizden mini mini kardeşlerimiz, çocuklarımız e, tipleme olarak canlı. Mesela dün işte o çocuk Güney Afrika'dan gelen... En böyle uzak doğduk çocuklarında gözlerini çekip yapıştırmışlar. Tabii selo teyple çekiştirerek aynı havayı vermeye çalışmışlar. Bir de çocukcağızın şeyi vardı ya. Gizlik çok kötü durumdaydı. Yani Çenesine kadar boyamışlar artık boya mı bitti? Boyuna, <gülüyor> boyunun altı <gülüyor> beyaz falan. Tabii canım yani öyle bir beyazlık. Ee, öyle bir de Güney Afrika deyince ne tip bir şey geliyorsa akla yani. Öyle bir Afrika deyince herhalde ayakkabı arası. Bunlar Arap olur. Arap olur diyerek. O tip e, görüntüler vardı dün. E, onun dışında... E, ...biliyorsun siyasilerinin koltuğuna oturan... ...mini mini kardeşlerimiz vardı. Doğru. Herhalde o konuda da yapılacak bütün... ...espriler yapıldı diye biliyorum Yapıldı tabii. Yani artık... E, ...21. yüzyılda bununla ilgili espri yapılmasın diye düşünüyorduk ama hala yapılıyor galiba. Yapılıyor değil mi? O Tabii. girdi, bu girdi. Biraz saygılı ol. <gülüyor> falan filan. O <gülüyor> Mecbur bunlar biraz. Protokol esprisine mi giriyor? Yani... Ama yani şöyle bir bakıyoruz da kaç tane çocuk bunu yaşadı bugüne kadar? Hani Tabii sayılı. sayılı. Yani nereden baksan sayılı, yani. sayılı. O yani. Çocuk bayramı olarak kutlamaya başlamamız ne zamandır? Cumhuriyetin ilanından sonra mı? Yani o savaş ortamında Yapmıyorlardı herhalde bunu. Yok, zannetmiyorum canım. Bu koltuk değil şeyini mi? diyorsun koltuk değil mi? Koltuk koltukları çocuğa bırakma şeyini. Yok, sonradan olmuştur herhalde o. Yani, yani bir cumhuriyet tarihi boyunca... 80 tane vardır. En fazla... Bu çocuklar Doğru. bir araya gelseler örgütlenseler Yani bir günlük başbakanlar Bir günlük cumhurbaşkanları denliği falan gibi bir şey olsa hı hı. Hakikaten çok etkili bir siyasi güç olabilirdi Ya bir yandan Hatta bundan sonraki yıl kime oturacak Önceleşebilirdi Yayın coşkusu dediğimiz <gülüyor> şey Mesela, Keşke stüdyo biraz daha uzun olsaydı da Tam koşabilseydin <gülüyor> Evet hakikaten tamam Tam duvarın orada durdun <gülüyor> Tabi, tabi bu sevindirici bir şey. Açmayacak mısınız beni? Beni açmayacak mısınız? Teşekkürler. Bir yandan da şey de var ya. Şimdi biz başbakanın koltuğuna oturan, bakanların koltuğuna oturan çocukları görüyoruz da... Hı -hı. ...kim bilir <gülüyor> Anadolu'nun e, diğer yerlerinde kimler koltuklarını veriyorlardır çocuklara ve... Yani, ...valilerin koltuklarına falan oturuyor mu çocuklar? Valiler Oturuyoruz yine yani. ya okul müdürlerinin falan ben bu tip şeylere girdiğini... Düşünüyorum makam yani. Makam abi sonuçta her yerde makam. Ben bir şey hani. Brezilya'da ne tip okullar var bu Makamlar varsa var. burada da doğru. Yani. O zaman seni Gaga'nın CEO koltuğunu Ali'ne oturtalım. Bakayım. <gülüyor> o zaman bir koltuk almamız lazım. Ali'nin hazır da koltuk yok. <gülüyor> Veya radyonun başına oturtalım Ali'ne. Bir günlüğüne. Ben onu kulağına da söylerim ne yapılacağını. <gülüyor> İstersen merak, merak etmeyin. Kulağına söylerim ne yapacağım. Ya i̇lk ne yapması gerektiğini mi? İlk icraat olarak mı? Biliyorsun ne yapması gerektiğini. Ee, yok o değil. O değil, değil, ne değil. o değil Ne yapacaksın? Rektörlerin o yerine mi? oturuluyor mu? Üniversitelerde. Üniversitelerde. Yok rektörü. artık üniversite tabii şey. Üniversiteler, ya, çocuk, üniversite öğrencisi mi oturtacaklar? Yani ne oluyor? Öğrencileri çocuk değil artık. Yani. Gençlik ve tabii. spor bayramında. Tabii, orada da, Mayıs makam boşaltma falan diye bir şey yok. 19 Mayıs'ta oturuyoruz. Doğru. Buyurun efendim. Başka neler olmuş? Onun dışında TL'yi... Boyanan çocuk var mı? Boyanan çocuk maalesef. Bir boyanan çocuk an. sayısı bir. <gülüyor> bir tane mi boyadılar? <gülüyor> bir tane yani. Ayakkabı. O çocuğu boyadılar. Onun dışında TL e, simgesi nerede yazacak, nasıl yazacak bu bir karara bağlandı. Başka Karar, bir sonunda mı? En Baş... baştan beri belliydi yani ben e, hatırlıyorum biz yayında konuşmuştuk. Simge solunda olacak Evet falan diye. Ama bizim dilimizin sentaksı o şeyde değil yani o Bir daha sentaks Güzel ne güzel 15 lira dediğimizde lira yerine geçecek olan sembol 15'tan sonra gelmesi gerekiyor diye ama herkes de öyle kullanıyor ama bütün şeylerde de öyle canım euro'da falan da öyle değil mi bilmiyorum ben hiç onu o Yo, euro'da da sonra yazıyorlar sen 15 dolar, dolar diye görüyorum ben de. E, hiç vallahi. çarşıda pazarda hep böyle Merkez Bankası internet sayfasında bütün ayrıntıları e, vermiş. E, tl... Bakalım kim kazanacak çok merak ediyorum ben. Yok doğru canım bizim konuştuğumuz gibi rakamın solunda boşluksuz olarak kullanılacak. Tamam, Lütfen bütün... Ben rakamın sağındaki kullanımın bizim dilimize daha uygun olduğunu ve insanların da öyle kullandığını görüyorum. Bunu Merkez Bankası ile konuş. Zaten senin alacağın yok muydu Merkez Bankası'ndan? Ya o artık başkanı kaç defa değişti benim oradan alacağım. Başkan derledim. şey olmaz ki ya kurumlar bakidir yani. Ya sen, ya ya biz onun başkanla aramızda ha, hallederiz. Ya 6-0 ha. atıldığında değil mi sen alacağım? Evet. Tamam 6 Onun hem onu konuşuyorsun hem de efendim Her geciken yıl için bir sıfır eklenmesi diye şey yapayım mı? Onu Yap. Baştan koyacak <gülüyor> Yap. Onu. Yap da ne faydası onu. onu. <gülüyor> e, Yazıda TL olarak yazılacak grafik ve tabloda bu bildiğimiz e, simge bu konuştuğumuz gördüğümüz yine öğrendiğimiz <gülüyor> simge kullanılacak. Yani diyor fatura keserken diyor. Hmm, TL yazın orada. Hayır, TL TL işaret koymayın. TL şeyi kalkmayacak. Hay Allah ya biz de faturaları zamanında bastırsaydık. Biraz daha geç bastırma imkanımız olsaydı şimdi öyle çatır çatır basıyor olacaktık. Hiç evet. yazmamıza gerek kalmayacaktı. Böylece sağ sol karmaşası da bir kere daha son bulmuş oldu ülkemizde. <gülüyor> evet. Diye yazılmış. Ha TL bir de sağında, sembol solunda olacak o zaman. 15 TL yoksa evet. TL sahadan. Ha yok ikisini Bu... birden kullanacak mısın? O ha, zaman ikisi. seni birden kullanmıyorsun. İki mükerrer Fatura da. TL yazın diyor. Yani şey. faturada TL normal tamam, işte, şeydir. Çok garipci. 15 TL yazıyorsun veya ne TL sembolü 15 yazıyorsun. Tabii. O onun solda barınma ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben. O zaman içinde yanlış yazmışsınız. Yanlış yazmışsınız diyen insanlar olacak ama onlar da bir noktadan sonra ya bir bırak bir kullansınlar. Grafiklerde diyor, bir de nerede diyor? Sembollerde diyor. Grafiklerde diyor ya o kadar diyor başka bir yerde. Banknotlarda zaten kullanılmayacakmış. Banknotlarda zaten kullanılmıyor. Zaten yok. Biraz ne oldu o zaman ya? Hiçbir yerde kullanılmıyor bu. Onun yerine TL Hiç kullanılıyor. Banknotlarda şeyde, kullanılmıyor. Sokakta şeyler oluyor ya ilan panoları falan. Zeytinyağının fiyatı yazarken orada görüyoruz. Orada doğru yazıyorlar bu arada. Ha, işte evet. şey, bilmem ne var. Market Hı. falan diye. Evet. Tabii. Ya burada isim veremiyoruz ama bir sürü marketin kataloğu var ya onlarda da hepsi vallahi öyle hepsi yazıyor. Hepsi. De. Bir de şeyde pazarda yazılıyor. Ben pazarlarda yazıyor. Pazarda görüyorum. yanlış yazıyor işte. Pazarda sağda yazıyor. Marketlerde bu pazarlarda sağda bakana Lütfen yine bak siz de tartışıyorsunuz. Sağ sol, sol tartışması. 12 elin öncesine döndük iyi dinleyece. Hayırlısı olsun. Var Çiğbir, Yine bir, ilk, bir. Olma zamanı. ilk olma zamanı, hem de tüm, tüm dünyada. dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı sokağa veriliyor. Sıkaya. Radyo Uttü Soka, 28 Nisan Cumartesi saat 19'da, Athena konseriyle açılıyor. Karnım, up, 3000 kişilik konser alanı ve Radio TÜŞ Şehir Stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mal bilet. sana, sana sana güzel oluyor. Sokağa atılıyor. Güzel oluyor. Sokağda da hayatın sesini aç. Sesini aç. Sesini aç. Sesini aç. <gülüyor> aç. Radio sabahlar devam ediyor sevgi sevgili dinleyiciler 8:33 oldu saatimiz. 8.33 deyince aklıma geldi. 28 Nisan'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki şahsi şovunun biletlerini bilette satılıyor sevgili dinleyiciler. Hala tükenmedi mi? Biletler tükenmedi. Valla tüketemedik bir türlü. Atene yani. bir taraftan bir taraftan da benim esprilerim şakalarım millet arada kaldı. E, falan. Daha var canım 24'ü bugün 24 yavaş dedin. yavaş. 4 gün yavaş yavaş değil. Ben bugün, bugün orada sold out yazısını görmek istiyorum. Ne çok isteklerimiz var. <gülüyor> o yazıyı orada göreceğim bugün. Öyle ya da böyle. Buyurun efendim. Başka neler oluyor? Niye konuyu değiştiriyorsun canım? Hemen hemen başka. Konuyu kendin Senin oraya getirdin. İsteklerim man başka noktalara bunuyordu. <gülüyor> Görmeyin çünkü bir sonraki cümlen gösterinin iptal olması ile ilgili olacağından ben şey yap. <gülüyor> ee, çok güzel bir haber. Fahir de bir noktada haklı. 28 Nisan Cumartesi günü saat 20'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde şahsi şovum olduğu doğru. Doğru. Orada hakkını <gülüyor> verelim. Evet teşekkür Ama yani şeyi de bileti de bir şekilde zorlamış oluyorsun Fahir. may de bu seferkinden para almayacak. Yok o açıdan değil onu yeni çıkardı onu biraz sonra konuşalım evet. da. Yani biten bileti sold out diye bir şey yazdığını ben hiç görmedim. Biletlerimiz yani... tükenmiştir yazıyor mesela. Yazacak. O tip şeyler yazıyor. çok fazla sayıda bizi... Nereden dinleyenler var? Elçiliklerden, Elçiliklerden ve yabancı misyondan. Misyonla. Evet lütfen onları da düşünelim. Bizim... Odan giriyor orada hala bilet almaya çalışıyor çünkü alıyor. bir sol dağıt yazısı yok. Yok maalesef bunlar yaşandı <gülüyor> mı? Yaşandı. <gülüyor> E, kadınsız kasabayı kurtaran adam bugün gerçekten... E... Kadınsız kasabayı kurtaran adamın başına gelenleri <gülüyor> duymak <gülüyor> <hiç> istemiyorum. <gülüyor> e... Bizi kurtardığınız için çok mutluyuz. Çok sevindik kurtulduk diye. <gülüyor> Gelin size bir zarılalım diye bütün kasaba. Bayağı iyi oldu Bu bayağı. Bu zombi kasabası gibi bir şeydir. Yok yok çok İspazı güzel. Kaza kokusu diye... Sarılmışlardır o adamı. Neyle kurtarmış? Kadın Söyle, getirerek Tabii kadın, katir, kadın getirmiş. İspanyol, katar katar geldiler. <gülüyor> 5000 nüfuslu kandela da kasabasında yaşayan kadın sayısı çok azdı <gülüyor> Aynen İspanyol aksanıyla söylüyorum. Çok azdı. Bu nedenle pek çok erkek evlenemiyor. Kasabanın geçim kaynakları ne? <gülüyor> Kasabanın dur bir geleceğim oraya. Ülkede çöp çatanlık yapan... Olsa kamu adlı topluluk durma müdahale etti. Başka bölgelerde yaşayan bekar kadınları otbüsleri doldurdular. 68 gönüllü bekar kadını kasabaya yerleştirdiler. 5 kişilik kasabaya nedir? 68 kişi geldi. E canım şimdi bunu bunlar... ilk Ay... gitmiştir onlar. Şimdi bir dakika ayıklamasını yap. Ne kasaba İspanyol erkekleri kasabanın meydanında <gülüyor> sigara içerek <gülüyor> bekliyorlar. Bir otbüsleri de bu kadınlar gelmiyor. neye gönüllü oluyorlar? Gönüllü olarak yani. yani neye diye. gönüllü oldu, oluyorlar Kandela'da yani? Kandelada kasabasına değil. yerleşmeye gönüllü oluyorlar. Siz orada havada kaparlar diyorlar. Tabii canım. Kaparlar ne demek ya nasıl kaparlar? Herkes hemen, yani hemen evlenir anlamında kullanıyor. Çünkü Kandelada kasabasında az olan nikahtır. Özellikle Kandelada belediyesi tek... Şimdi oturdu ha. kafamda. Ha. Ha. Ha. 68 ha. kadın gelmiş. 68 kadın. Az demişler. Az. Efendim demişler bu bir başlangıç. İki otobüs geldi demek ki. Ancak iki tane... otobüs gelmiş. İki otobüs gelmiş. Benim de hesaplarım onu tutturdu. Yani, yani bir otobüs gelmiş bir de midibüs gelmiş. Çünkü doğru söylüyor da evet, Otobüs 40 kişi 44 40 kişi, kişi alsa. Bir de büyük uzun vanlar var ya onlardan gelmiş. Gel hesap yani doğru noseble. hesap tam. Bir, bir de arabayla gelmişler binek arabası. Binek arabası. O da organizasyon en önde gitmiş. De de de de, de de de de de de diye gelmiş. <gülüyor> Konvoy. Kişiyle mi kurtulmuş kasaba? Kasaba tam kurtulamamış da bir nefes almış. Bir nefes almış. <gülüyor> en huzursuzlar evlenmişler o zaman ilk etapta. <gülüyor> Valla kadınlar böyle güle oynaya gelmişler. Adamlar ellerinde affedersiniz ayran kadehleriyle. Nasıl bir şeyler bir coşku bir şeyler. hoş geldiniz. Kasabamız kasaba böyle hormon görmedi demişler kasabanın girişine. Ayran kadehleriyle. O gerçekten? Vallahi herhalde öyle bir beyaz. yayık hayranıdır o zaman. Ya yayık hayranı veya white trash'in içiyorlar kandela'da da tam olarak bilemeyeceğim. İkisinden biri doğru. İyi mutluluk verdi o zaman. Mutluluklar kandela'da kasabasına. E yok mu 68 68 mi olmuş şimdi erkek nüfusu kaçmış kasabada? Dedin? Bakayım ya ben hesap yapacaktım tam o çok karıştırmayın. Bak 5000 1000 kadın olsa 4000 erkek olsa durum sıkıntılı ya. Evet. Azıcık hiç kadın yok değil yani illaki var o kasabada. Ha, var mı? Bir şekilde sistem yürüyor yani. 4000. E, bin. e zaten 1000 e, tanesi çocuk, 1000 tanesi çok yaşlı olsa e kaldı senin elinde 2000. E 2000 kişiye de 68 kişi e, yeter mi yoktayım? 2000 kişi 68 kişi yetmez. <gülüyor> Eğer evleniyorlarsa e, benim, yetmez. Bakayım <gülüyor> bence dedim. Ama bu bir başlanı. Ama mi? başka bir fasilitenin temeli <gülüyor> atıldıysa ya, Bilmiyorum onun onun şeyleri vardır. Malları şey kaydesin. sonuçta o konvoy bir daha gelir ya. O 68 kadın. Gelmiyor yerleşiyorlar. yol etmişler. Oto, otobüsleri geri göndermişler. Bunu bir daha doldurun. Bir daha getirin. <gülüyor> kamyon kamyon taşıyacaklar artık yapacak bir Kasaba şey Kasaba mı çirkin o? acaba? Kasaba galiba biraz bir amca var elinde işte bu ayran kadehi olan var dediğim. Böyle görsen Şirin Baba'ya benziyor ama Böyle bir Ziraç şey. Da bir baba yani. yani i̇çine gargamel kaçmış şirin baba gibi düşün Anladım. yani. Ya yanlış mı böyle? Gözleri ayrı oynuyor, yüzü tipi ayrı oynuyor. Yani karşısındaki. Gelmez akıldığı... o zaman abi kimse. Yani. O beklemiş mi şeydi? Garajda. Beklemiş Gar kasaba. Şey hiç tadı yok. Kandela'da kasabasının garajı. O zaman dinleyicilerimizi uyaralım şimdi biz 999 yarışması kapsamında hatta bugün ilk davetiyemizi veriyoruz modern hmm. sabahları olarak bakarsınız bu davi kazanan İspanya'ya gider ama burada çok güzel bir kasaba varmış Kandelaza kasabası falan diye giderse... Başına gelebileceklerden biz sorumlu değiliz. Onun da uyarısında bulunalım. Biz bu haberleri sanki şeyden böyle komik esprili haber falan diye. Öyle böyle. değil. Öyle bilgi bilgi bunlar, ibret. ibret vesikası bunlar. Böyle insanlar bilinçlen, bilinçlensin. İspanya'da bizi otbüslere bindirdiler diye anlatmasınlar söylediklerini. Yani, lütfen. Şimdi, şimdi kazadan çıkamıyoruz. Şimdi de temizlikle ilgili ibret verici bir hikaye anlatacağız. Buyursunlar. Hikaye dediğim haber. Rusya Bilimler Akademisi'ni biliyorsunuz. Bilmez, Bilmez miyiz? Rus Bila. Ee, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda e, Türeyen... Fikret Bilimler Akademisi. <gülüyor> Fikret Bila. Ona, ona gittiğini tam <gülüyor> şey yaptım da ben edemedim, müdahale Çık edemedim. Çık onun <gülüyor> benim boğazımda durup dururken. Uzay İstasyonu'nda Türeyen genetik değişim geçirmiş aç mikroplar çıkmış. Aç mik. Ee, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda... Ve 98 yıldan beri oluşan bu mikrofla mikroplar istasyon Uzayda, mi? uzay uzayda evet uzay istasyonunda e, yiyorlar yiyorlarmış. Yiyorlar. Ne yiyor? Uzay uzay mikrobu ne yiyor? O da Aa, o da uzay istasyonu o da yiyor. Istasyon yiyor. Ama ne istasyonu? istasyonu yiyor? Mu, i̇çten içe mi Nasıl? İçten içe dıştan dışa artık böyle bir gizli sarkıtlar mı? İnsanları mı kimiriyorlarmış? Yok ya istasyonu. Hmm. İnsanlara değil ama insanlara da sıçramıştır. İstasyon kameran aç mikroplar korkunç bir film Tüm çabalarımıza rağmen demiş. İstasyondaki mikrop savaşını kaybetmiş bulunuyoruz ne diye dün açıklama geldi. Uzay istasyonu antibiyotik mi içecek? Hay canım ilaç Sizde hiç mi haşaratla mücadele etmediniz yani? Şey, haşarattır o haşarat. Haşarat kimse ortamı nasıl şey yapacaksın? Nasıl ya çekimsiz. O... çıksan orada yapacaksın uzay boşluğuna dağılacak Marka vermiyoruz da hocam şöyle bir şey var. Hiç silmek de mi aklına gelmedi be adam. Hiç mi? Yem koyacaksın. Yeme gelecek. Orada uzay istasyonu var. Orada çok güzel tahıllı, gevrekli, mevrekli bir şey yapacaksın. Hangisini yemeyi tercih edersin? Sen mikrop yerine koy kendini. Uzaydasın. Tamam. S zaten sıkıntıdan yemeye Aç mikropun. Aç mikropun. Aç miksin. Sen küçük bir aç miksin. Anam baban orada uzay istasyonu yıllardır yiyorlar. Lezetsiz. Sası. Vapurda istasyonda da çok numarası olduğunu zannetmiyorum. Lezzet anlamıyorum. Hocam demir yığını. Yani. polimer ya. Polimer, demir, polimer tip tipi şeyler yiyorlar işte. Geri geliyor hep tek tip beslenme Ama ne yapıyor adamın biri bir gün getiriyor fıstık gibi lezzetli bir şey ortaya koyuyor gidiyor. aç Bu bambu sen. Bak yok. Tutamaz kendini, Tutama, tutamaz. Tutamazsın yapam. Yani katı gıda mı diyorsun Fahr sen? Katı yani, yani sulu. 2. nesildeyim aç mikroplara. Katı gıdaya. Katı gıdaya geçirsin. Katı gıdaya geçirsin ve onların beslenme alışkanlıkları değiştirilsin. Kat, kat İçine zehir de koyarsan öldürürsün o ayrı ama illa yaşasınlar istiyorsan. ...deslenme alışkanlıklarını değiştireceksin... ...yep onları topluma kazandırmak lazım... ...aç mik deyip bir kenara atmamak lazım... ...aç mik ...ne yapıyorlar süpürüyorlarmış... ...mikropla ha. süpürerek mücadele mi edilir bu yani. ...bir tek şey... ...doğalgaz veya tüp gazda... ...eve sızıntı olduğunda süpürgeyle yerlerden süpürerek... ...bir tek onunla mücadele ediliyor benim gördüğüm... ...bence en mantıklısı aç miki e kırdırmak yani kırdırmak... ...yani bir bileyim bileyim şey yok yiyemiz. abi... ...onlar birbirini tutuyor ya... Tutar ...onlar canım, tutarlar... ...onlar nasıl akrabadır o? Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Birkaç insanları bize bir kez daha günaydın. Modern sabahlar devam ediyor öğretmesi ama nasıl devam ediyor? Bakalım hele. Halk o zamanları da bizi dinliyormuş. Sadece yabancı misyon temsilcileri değil. Doğru. Onları da yakalamaya çalışmamız lazım sonuçta. Lazım yani. Lazım. Evet. Ee, neler oluyor neler bitiyor dünyamızda senden önce ben sorayım dedim Ege senin neler oluyor neler bitiyor daha, ne? sen anlatsa hep biz anlatıyoruz gazetesi... dünyamızda neler var hep biz anlatıyoruz ben posta... posta gazetesinin ilanlar sayfasına bakıp Heh. şey yapmaya çalışıyorum kamu ihaleleri falan var istersen onlarda bahset yok be onları çevirirken denk geldi be çok. Yani. Denk gelmiş o. Ee, bundan sonra arılar ben isterseniz arılardan bahsedeyim. Arılar bitersin size. çünkü dünyada yaşam biter. Çünkü Einstein öyle dediydi. Einstein'ın değil mi o Einstein şey? Einstein dediydi. Ve Jerry Seinfeld'ın ilgili filmi var. Ney? Arılar, movie. Movie. Hmm. arılar ne bu ya falan diyorlar bir noktada. Hmm. Bu kadar üstümüze de ağır bir misyon verilmesin. Valla benim sırtımda öyle bir şey olsa. İnsan ırkı olarak deseler ki mesela. Insan... i̇nsan ırkı bittiği zaman. insanlık bitecek. Valla ha. Doğru da doğru diyeyim kalkarım doğru, ben onu. Yani doğru adam mantıklı yani. bulurum. Arı deyince ama işte orada akan sular duruyor. Yani dünyada işte insanlar bitince arılar bileçektense vallahi çok umurumda olur muydu. Çok da lafifi derdim ya ben gene işime gücüme bakardım yani. Ne yapayım? Hayatımı arı için mi çalışacağım yani? Yalnız bal bulamadığın zaman <gülüyor> o zaman sorarsın. O zaman, <gülüyor> o zaman sorarsın. <gülüyor> günde 2 kilo bal harcarsın <gülüyor> dükkanda. Günde 600-800 gram bal harcanan. <gülüyor> 850 dükkanda. gram burada Aa, Nerede bal? E, sen balımız yok. Ne arılar yapmıyor? Aa, bal bitti. Kuzula bak. Gördün mü? Bak 2 dakika kaçış yapar, gelecek diyecek ki. Abicim orada değişti o zaman. O nasıl oldu? Bana bal veriyorduk, bal vermiyoruz abi. Ruhsat diyorduk o zaman Nereden nereye sevgili dinleyiciler işte yani gördüğünüz konu Çok arılardan an. çıktı, ta sahte hayatlara kadar gitti. <gülüyor> ya, ama işte oraya gitmesin diye, oralar çünkü tehlikeli bölgeler diye vize uygulaması başlamış. Oh be nereye? Aralara vize uygulaması Vizim. başladı. Aman be yani ah be dedim, oh be dedim ama sonuçta <gülüyor> nereye şey yaptık? Ben, Ege, şunu, ben orayı kapatayım diye vuruyorum ve, ve öyle nasıl bir malzeme kullandıysan kapatmıyorum. Bir şey dedin ya o arada. Vizu dedin ya onu ben San Francisco'ya onu... vereceksin abi ondan sonra. Aa, öyle Vizu, Vizu deyip böyle yerinde oturamam. En güzel kısaltmaları yapıyorum. En güzel kısaltmalar yerinde yapılanlardır. <gülüyor> Gezginci arılar diye bir şey vize uygulaması e, gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı e, Vizu uygulaması değil, başladı gap projesi gibi oluyor Vizu sadece diyeceksin vize, vize uygulaması vize ya. uygulamasının kısaltılmış Vizu nedeniyle diyeceksin otu üniversitesi gibi değil mi Heh, evet öyle olmasın diye Vizu. yani sen vizu dedi daha bu vize uygulaması diyor bütün insanlık ya yanlış o, yanlış da işte daha yavaş yavaş ya yanlış yavaş de yavaş. uzun ee, şimdi gezginci arılar diye bir şey var biliyorsunuz. Gezginci Bilmiyorum. ne demek ya? Gezginci kelimesi. Gezginci diye işte ya Harry Potter'da mı? Gezgin ben? satana Yok, mı Potter... gezginci deniyor? Gezge gezginlerim var. Gezginlerim var. Buyurun Mustafa. Çok gezerken Saadet Mustafa. Sen bin traktöre mi diyorlar? Yüzüklerin Efendisi'ndeydi. Ben orada kendimi şey düzeltmeye çalışıyorum. Harry Potter'da diyordum. tam Yüzüklerin Efendisi'nde vardı. O adamın işi neydi hatırlıyorsan? Gezginci. Gezginci. Gezginci ne demek ya? <gülüyor> Bilmiyorum şey olsun. Gezginci ge Gezgin değil mi o? Gezgin tabii canım. Gezgin. Veya Gezenti. Yani Gezenti başka. Gezgin daha uzak. Aa, Acaba ey, arılarda şey var mesela. Gezenti komşulara gidene denmiyor <gülüyor> mu? Komşulara giderek Gezenti. Orada <gülüyor> biraz giden... daha uzaklara gidenlere. Gezgin. Bu kadar. Bunların ticaretini yapan, alıp satanlar da gezginci, gezginci. veya gezentici. Arılarını başka il veya ilçelere sevk ederken bakanlıktan Sağur. vize alacak bundan Hayır. sonra arı sahipleri. Eskiden sekir saliyesiyle bunu yapabiliyorduk. <gülüyor> Ancak şu anda maalesef... Aa öyle şey mi var? Yani mesela senin bir kovanın var. Seyyar arılar. Ha işte Araya gezginci araba demek ya tamam işte. Gezginci arısı olan yani Arıyı gezmeye getiriyor. elverişli olan arı sahibinin... Tamam. arılar der, kovandan çıkıyor. Neresiymiş burası? Hadi arkadaşlar. Hadi burası Kars diyor. Kars'ta bir dolanıyorlar. Dolanıyorlar. taşıyıp dönüyorlar. tekrar mesela dönüyorlar tekrar, tekrar gidiyor. Mevsimlik arı gibi düşün. Tekrar tamam. kovana giriyorlar. Ondan sonra Kars'tan götürüyorsun mesela Artvin'e. Öyle çok zaten kaza oldu. Hatırlamıyor musunuz? Hani kamyonun, bu arı kamyonları devriliyor. Trafik duruyor falan filan. Arı kamp. Bak ne kadar güzel. Arkam. Doğrusu. <gülüyor> Çünkü arıyı da kısaltman lazım ya bir şekilde. Arkamda şey gibi oluyor ya. Yani. Arkamda Batman'in yani. Batman hapishanesi gibi oluyor. <gülüyor> evet yani Orki orki olduğuna inanıyorsun da eee şey odunu ne olmuş? o, o düzelt Artık bize dolaşamıyor mu arılar? Bize siz Sen yani konan sahibi yani. olarak kafana göre oraya buraya götüremiyorsun arıları. E niye önce bize sini aldıracak? kedisini istediği gibi gezdiriyor. Ben de arı sahibiyim mesela. Yazın giderken mı? Ya sen yine ya. bir tane mesela içlerinden bir tane iki tanesini seç. Evet. Sen götür. onları götür Neylesi? getir. Sigara paketinde mi götüreceğim? Aman abi? ne olacak şuncacık hayvan ege sende. Ne yine kova, kovana da koyabilirsin canım ne olacak? Ali'nin kovaları var ya plastik kovaları. Evet. Ko Boğulur onda. Nasıl ya süzgeçli değil mi? Delikli. Kovan kovan. Ben, o, tamam, bir yerden başlaması lazım. <gülüyor> Sen <gülüyor> kova diye biraz daha kökten başladın. <gülüyor> da uzun süre far. Valla far. Arı taşıyacağımızı düşünmediğimizden süzgeçsini hiç anlamadık. <gülüyor> süzgeçli alalım mı? Ya Sadece. hayır böyle üstü delikli delikli yani. Bir de ondan geçer arı geçer tabii. Yani bambaşka arı. bir. Arı de... geçtiği her yerden geçermiş. <gülüyor> Fare özelliği var. tamam o zaman abi koy bir şeyin içine ee, bir tane şey var e, onun içine. Çay atıyorum. bardağı. Gerçi hayvanlık paketine dön dolaş ona dön dolaşken sigara paketin içine koy. Sigara koyacağım. paketin görünmüyor ya sigara paketin içmiyor nasıl jelatinin içine jelatinin içine. Hıh. Küçücük ya hayvan Onu hayvan ceketin cebine koy Bastırma Bastır o diyeceksin. Hazırladığın laf çok güzel de oraya gelinceye kadar olan aşamalarda sorun var. <gülüyor> Yoksa Neyse canım, bastırma ceketi çok güzel yani. bir uyarı lafı. Adam sigara Demir içmesini meşrulaştırmak yani. şey <gülüyor> için yapıyor bunları sonuçta. Dünyanın geleceği için arılar ben böyle çıkar <gülüyor> ceketimden tekrar Bu Bu kaybolsa insanlık ödür. O yüzden dokunmayın bastırmayın ceket. Bir de beşten ceket. fazla arının taşınması esnasında mesela evet. sağlık kontrolünden geçirmen lazımmış bundan sonra. Araları mı? Araları mı? Tabii. Yani mesela sağlıklı mı değil mi? Çünkü mesela karşıdaki araya götürüyorsun Artvin'i. Bu sefer Artvin'de de eğer senin adında bir sorun varsa Artvin'deki ne oluyor? De Artvin'dekilere de bulaştırıyor. Evet. Olduğu gibi. O, evet. O yüzden sağlık kontrolünden geçtikten sonra sevk sev edilecek. Çok güzel Çok var. güzel bir uygulama sonuna kadar arkasındayız. Sonuçta her şey insanlık için. Başka? Başka yok. Bu kadar. Başka bitmiş. Sevgili bugün dünya üstündeki bütün olayların <gülüyor> son bulduğu bir gündür. <gülüyor> Ya, olur ya, mu geldi? ampul? Hayır olur mu? Ampul çıktı ampul. Ampul çıkmış sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki Bunu saatte sonra. davetiyeler habalarda uçuşacak Avrupa'ya oluyor sizin Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Tüm dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo Uttü Soka 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Atena konseriyle açılıyor. Jam pijama 3000 kişilik konser alanına ve Radyo D Şehir stüdyosuna sahip sokakta. ilk açık hava konserine biletler maybette. Ayrıntılı bilgi 210 30 30 ve radyodt.com.tr'de. Sokakta da hayatın sesini aç. Vol dance up Modern Sabahlar Uçakla gidiliyor anladığım kadarıyla <gülüyor> <gülüyor> Radyo Tülesi'nin sevgili dinleyiciler 999'da Bugün zorlu bir soru bekliyor sizi bir, Uçak dışında neyle gidebiliriz mi? Otbüsle gidebileceğimiz Otbüsle gidebiliriz Gemilerle gidebiliriz <gülüyor> Teleferik. Ah. ya Ya, <gülüyor> ya Sevgili dinleyiciler biz bu yarışmadan bu hafta iki tane yapacağız. <gülüyor> şanslı <gülüyor> çift Bununla, belirleyeceğiz. Bunu, bunu, bunu bilin bunu, unutursak hatırlatırız. Bu lütfen. yarışmadan iki tane. 9 Mayıs'a kadar da şanslı 9 çift belirlenmiş olacak. ve O, o zamana kadar pasportlarınızı bir şeylerinizi hazırlayın. Yavaş yavaş hazırlayın. pasaportlar ve çantalar. Tabii mesela canım. işte e, ne bileyim belli değil kimin nereye gideceği ama Estonya'ya giden mesela sinek ilacını çantasına koyacak. Tabii ki. Tabii ki bunu, bu Burada yapılan e, bilgilendirme ee, ne denir ona artık Edward da denmez ona başka bir şey, ee, bir şey, bir şey ama ne olduğu da adı konmamış şeyleri. Anlatacak ne kadar çok şeyin. Ne, <gülüyor> ne kadar az, az kelime var. var. <gülüyor> <gülüyor> yani onları e, dinlerlerken bir e, şey bir sahibi olsunlar. E, yani değil mi? Hadi bakalım çocuklar. Yeterli, yeterli. Hadi siz mutlu olun diye kestim yoksa uzatır, devam eder giderdim yani. Tamam, o zaman bugün Avrupa'ya gidecek hoş. bir dinleyicimizi belirliyor muyuz? Evet tabii ki. Tamam. Ve hemen şunu da hatırlatalım. Dinleyicilerimiz 9 Mayıs'ta Avrupa Fuarı'nda Gençlik Parkı'nda zarflarından hangi ülke çıkarsa o gün hemen otobüslerle o ülkeye gidiyor. Anında yani. Anında, anında hiç şey yok. İşte ben eve uğrayacaktım, babul alacaktım falan. Nein, yani. nein diyeceğiz. Nein diyeceğiz. Ee, çünkü Almanya bu koordinasyonu o yapıyor. <gülüyor> o yüzden bize de nein. Resmi dillerden bir tane şey sayınızla öyle düşün. Bugünkü sorumuz şey Avrupa deyince gözümüzde canlanan Avrupa aslında filmlerden falan gördüğümüz Avrupa. Yoksa e, belgesel izleyerek Avrupa'yı öğrenen de vardır elbette ama. Gitmiş esas, olan falan da vardır. Da yani de vardır. Yani. Hani gitsek ya baby diyenler hep televizyonda filmlerde falan görenler oluyor. Biz de filmlerdeki Avrupalıları e, Avrupa şehirlerini bugün konuşalım sizlerle dedik. Telefonumuz 210-30-30 Hollywood filmlerinde daha doğrusu işte popüler sinemada hangi Avrupa şehirlerini gördük diye söylüyoruz. Hatta o şehrin belki gece hayatıyla ilgili başka yeraltı dünyasıyla ilgili fikirleri de Hollywood hangi film oluyor? Hollywood şeyde olmasına bileyim, gerek yok Pol ya. Sinema Tabii evet diyelim. sinema dünyasında. Tabii canım ben daha yeni sayettim. Solk için, Hamburg'un Hamburg bütün özelliklerini biliyorum şu anda. Olay tamamen Hamburg'da geçiyor. O zaman geçiyor. bir listenin bir, yalnız içimizden birine maalesef bu hediyeyi veremiyoruz. Veremiyor muyuz ya? Maalesef. Ama yine de Hamburg, Solk için Fahir Önüşü yazıyorum yazıyorum. Teşekkürler tamam. lütfen. Şehir şehir yani e, aslında Yarın öbür gün bunu ülke bazında da yapabiliriz. Almanya'yı hangi filmlerde gördük? İtalya'yı hangi filmlerde gördük? Diye. Şimdi biz bir genel Avrupa ile başlayalım. Bakalım hangi ülkeler var? Listemize eklenecek. Ve ben hangi... de söyleyebilir miyim bir tane? Hadi ofsen. Lütfen söyleyebilir mi söyle? miyim bir tane? Günaydın efendim. Alo, merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Gamze var. Gamze Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Gamze Hanım! Gamze Hanım gittiniz mi? Gamze, Gamze, Gamze Hanım gitmeyin. Hayda. Ama o kadar iyiydi ki Maalesef. her şey. Gamze Tam ağzına girecektim telefonda hattan düştüm. Ama daha iyisi hattan düşmek. Ya Avrupa yollarında uçak düşseydin? Eki ağzından ne ağzına yer, yer alsınlar. Tebel, tebel. tebel. ağzını Her şeyde var bir hayır. Günaydın efendim. Günaydın. Allah Allah. Bas düğmeye basarak ol. En yoğun yarışmamız lazım. Aferin. Çalıyor dur. Çaldır kapat sen. Doğrusunu yaptık Kadriye. Günaydın efendim. Hello. Merhaba kimle görüşüyoruz günaydın Selen Hanım. Selen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Selen Hanım. neredesiniz Şu anda yoldayım. İşe doğru gidiyorum. Biraz geç kaldım. Ne Olsun. iş yapıyorsunuz? Ee, sosyal Güvenlik Kurumunda doktorum. Doktorsunuz. Aa kolay gelsin efendim. Sağ olun. Mevsimler mevsimsel rahatsızlıklar başladı mı? biz hasta bakmadığımız için şu andaki hastalık durumunu çok iyi bilmiyorum. Epidemiyolojiyi takip edemiyorum. Ha bakmıyorsun. Siz ne yapıyorsunuz orada? Geç hastane faturaları kontrol ediyoruz. <gülüyor> Ödeme birimiyiz. <gülüyor> Peki efendim. Ha şey faturada siz doktor gözüyle mi bakıyorsunuz? Böyle bir evet, şey bu tıpta evet. tıpta böyle fatura yok mu diyorsunuz mesela? Yani bu... hangi hastalıksa hangi işlemleri yapabilirsiniz? Yapılmış. Ne kadar Yaptığınız fatura kesilmesi lazım. lazım. He. Evet. Bu da biraz nezleye biraz abartmışlar biraz. Evet, evet öyle diyoruz. Aa, bu da yapılmaz ki canım falan diyoruz. Nezdeli adamı MR'a sokmanın şeyini siz orada ortaya çıkarıyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle. Peki efendim kolay gelsin. Kesinlikle. Kolay gelsin. Selen Hanım da, e, İngilizceniz var mı? Orta düzeyde. Orta düzeyde. E, sizi size bir soru sormak istiyoruz ama yarışmamız gereği soruyu İngilizce Sadece soracağız. soracağız. Evet. Have you ever Avrupa? Abroad. Ay. Abroad. Evet. Yes. istiyorsunuz? Yes evet. Peki. Bundan sonrasını Türkçe ediyoruz. Evet. Hangi filmde hangi şehri gördünüz? Haklıza ee, kazanın. Ameli. galiba değil mi? Evet. Paris. Paris. Ay, çok güzel bir filmdi ve Paris'i çok güzel anlatıyordu, evet, çok güzel gösteriyordu. Masal şehri gibiydi, çok teşekkür Kesinlikle. ediyoruz. ameliyi ekledik listemize. Kolay gelsin size, selamlarım. Sağ hanım, hoşça olun kalın. size hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun, güle güle. Paris'te başladık. Ameli Paris. <gülüyor> o film de güzeldi ya, güzeldi değil mi? Bir döneme, bütün belgesellere müziklerini vererek evet. adeta nakşetti. Günaydın efendim. Günaydın. Amelinin müziği yok mu bizde bir çalısıyoruz? Bizim... Günaydın. Günaydın Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, ben Mehmet Aydın. Mehmet bey hoş geldiniz yayınımize. Hoşolduk. Neredesiniz şu anda Mehmet bey? Ee, şu anda övüşlerde firmamın önündeyim. Firmamın, bakın. Ya, benim firmam değil. Bir de çalıştığım yani. Hayır ama ya o kadar benimsemişsiniz ki artık yani patronlar dinliyordur inşallah. Yani böyle ne kadar Me ya. Mehmet ne kadar benimsemiş. Vallahi, vallahi <gülüyor> bravo Mehmet. Bir kısmını en ve... ve... noktaya taşıyamam. Bir kısmını verelim demişlerdir ya verek, verek ne firmasaf edersiniz? bilgisayar üzerine. Bilgisayar üzerine. o <gülüyor> çok güzel. Bütün gün internettesiniz o zaman. <gülüyor> sayılır ya. Oynuyor musunuz World of Warcraft falan? Ya maalesef bir türlü başlayamadım. Aslında arkadaşlarım var. Çok çekmeye çalışıyorlar ama Çok geri kaldınız e, ama çok. kapılmamaya çalışıyorum. Ne kadar güzel. Gerçekten de firmasını benimsemiş. Verimsizlik <gülüyor> oluyor arkadaşlar lütfen diyerek bağırıyormuş hatta oynayanlara da. Siz ne iş <gülüyor> şey yapıyorsunuz orada? E, ben ...sunucularla ilgileniyorum. Sunucu kurulumları ve kardeşlerle... <gülüyor> sunucular deyince bir anda biz de kendimize şey olduk... ...sunucu gibiyiz. <gülüyor> biz de de. Çünkü biz de dışarıda böyle iş yaptığımızda... ...bize sunucular diyorlar. Üçümüzün ismini ayrı ayrı ver, söylemek zor oluyor. Sunucular deyince bir heveslendik. Sunuculara köfte gibi. verin falan diye bağırıyorlar mesela. Artına mantıklı yani size söyledikleri ama işte... İyi yerlerde tabii ki i̇yi. Ege, Ege'nin söylediği yani <gülüyor> köfte verin mesela iyi yerlerde söylüyorlar. Sizde çok sunucu var mı Mehmet Bey? Ee, şöyle söyleyeyim ben birçok kurumla çalıştığımız için aslında epey bir sunucuyla beraberiz ama tam tersiyle benzemiyorlar açıkçası. Çünkü daha efendim. çok böyle siyahlar takılıyorlar öyle kendi kendilerine. Anladım. Yemek. Peki etnik sunucular. Peki <gülüyor> o zaman hemen alalım sizden cevabınızı. Ee... Hangi film hangi ülke? Hangi kolonun servisi? Demek istiyorum ama aslında. E, e, Hangi filmde gördük Pragı? Ya e, Ghost Protokol'de vardı, diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim ya. Yani. Ghost Protokol'de var bir mıydı? Bir bakalım, şöyle bir bir listemize bakın Ghost Protokol. En Protocol. başta galiba Prag'da mı başa? Evet galiba mi? vardı ya. orada çok kısa vardı, azıcık vardı ya, bir beş beş, beş saniye. Ama sadece... Ghost Protokol'nün özelliğidir. az az bütün şehirlere değinmek. Yani film mantığına göre, değil mi Ghost Protokol? En son şeyin. En son e, görevimiz tehlikenin. Görevimiz <gülüyor> tehlikenin Dubai ile şey olan. Peki. Patan, evet. Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pıra gıda ekledik listemize. Pıra ekledik listemize. Pıra Ey ki hey Prag. Hey, günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz efendim? E, günaydın Özlem Borat abla. Özlem Hanım radyonuzun sesini kısarsanız daha rahat konuşacağız sizle. Dinliyoruz buyurun o Hanım. Neredesiniz evet, şu anda mesela? Evet. Kıstım şimdi evet. Neredesiniz şu anda Özlem Hanım? Şimdi arabadayız ama işim kullanıyor arabayı. Ben rahatım o yüzden konuşabiliriz. Şimdi rahat. arabadayız ama bir gün ineceğiz elbet diyorsunuz. <gülüyor> bir gün ineceğiz elbet bekliyoruz. O <gülüyor> Nerede ineceksiniz arabada? Ee, arabadan şu... E, Bülür sokakta ineceğiz. Biraz ileride. Ya işe geldiğimizde falan deyin bari. O kadar da şey belirtme. Bir de eşinize <gülüyor> yani mesaj mı veriyorsunuz? Eşinize mesaj ver gibi. Biraz <gülüyor> ileride <gülüyor> ineceğiz falan gibi. Müsait bir yerde. Sağda müsait bir yerde ineceğiz zaten biraz. Kaç, yıllız, kaç yıllık evlisiniz Özlem Hanım? Biz 6 yıllık evliyiz. Aa, ne güzel. Var mı bu mutlu evliliğin bir meyvesi? Var evet. O da 3 yaşında. Bir meyvemiz var kızımız. Ev ee, aldık falan deseydik sevdik. Şimdi, zaten şimdi kreşe bıraktık... Oradan işe. Ne kadar güzel. Adı ne kızımızın? İcem. İcem Hanım. İ İcem. İzmir, Ceyhan, Edirne, İcem. Ha, İcem. İcem. Aa, çok evet. güzelmiş. Peki. Bizden evet. de selam söyleyeceğim İcem de güzel. Firma adı olarak da güzel olur. İcem. Hakikaten çok bir kenara koyuyorum ben bunu. Firma adı diyorsun. Evet. Bir, bir gün bir firma adı olarak kullanırsam kızmazsınız bana değil mi? Çünkü. Evet. Yok kızım ama hani kullanmasanız iyi olur böyle Hayır, can... güzel hoş bir ya, kuracağı yok zaten <gülüyor> anlama, ama anlamı canımın içi demek tabi anladım anlama... Aa, canımın Aha, yani... içi yani çok hoş evet. bir çöp çatanlık firması kuracağım onun gibi adı... gibi <gülüyor> gibi korkmayın <gülüyor> Özlem Hanım, korkmayın öyle bir şey <gülüyor> öyle bir şey yok sermayesi <gülüyor> şey yok parası yok parası biz biliyoruz kuramazsın <gülüyor> <yani. gülüyor> hayal etmek de güzel bir gün olur belki <gülüyor> peki Cem e, Hanım diyecektim Özlem Hanım, hangi <gülüyor> evet. ülke geliyor aklınıza hangi film geliyor ee... Hostel filmi geliyor Birtislava. Ooo bir çok korkmuştu evet. o film ama galiba, Zaten unutamadım yani tek film varsa o da o. Bir hafta dudağımı uçuklayarak dolaşayım. Eşim de aynı şekilde. Hadi mi? ya o gerçekten filmden. mi? O birbirinize <gülüyor> evet, bulaşmıştır yani siz Kesinlikle. neden bulaşmıştır eşinize? Yani, bir hata mıydı şans mıydı o filmi seyretmek hala düşünüyorum yani. Hostel peki. Bratislava yazdık o zaman Özlem Hanım. peki. Tamam. Görüşürüz tekrar hadi İcem'e de selam tekrar. Çok sevgiler. Sağ olun efendim hoşçakalın. Hoşçakalın. Korkunç filmler kategorisinde Hostel. Hostel de Avrupa'dan soğutan film aslında. Zaten Avrupa Birliği'nin filmler bile şeyden bile Avrupa'dan soğuyor demiş. Ya sor sor. <gülüyor> Bakalım kim var şimdi hattımızda hangi film hangi ülke. Günaydın efendim. Merhaba yine ben az önce düşmüştüm Gamze, Gamze Hanım. Ay, nasıl korktuk Eyvallah. Gamze Hanım siz hattan düşünce. Şey. Dedik acaba ben de bir şey korktum, mi oldu? Bir takım bir, takım bir şeyler mi oldu? Hemen belediyeye gitti. Bir düşen falan... <gülüyor> Belediyede bugün kapalıymış. Evet ya ben de ben de bayağı bir çırpındım burada ama ağzının sonuna başardım tekrar bağlanmayı. Buyurun dinliyoruz efendim size. Kim ee, söyleyeyim o zaman. Buyurun söyleyin efendim. Şey, gerçi arada dinleyemedim belki söylenmişti ama Olsun. Vicky Christina Barcelona gelmişti aklıma. Vicky Christina Barcelona evet doğru. Barcelona'da. Ee, Başka şehir var ee, mıydı orada Barcelona'nın dışında? Vardı. Paris'te son tango gelmişti bile aklıma bu arada. O da var, tamam. Hayır, bir hay, Vicky Cristina, Barcelona'yı seyrettiniz değil mi? Ha seyrettim, evet. Barcelona dışında başka şehir var mıydı orada hatırlıyor musun? Bir yere bir uçaklı bir yerlere Uçağından gidiyorlardı. Uçağından bir yere gidiyorlardı, da, nereye gidiyorlardı? Nereye gidiyorlardı? Nereye gidiyorlardı? Yani İspanya'da, bir, yerlerde, bir, bir yer mi? Yine İspanya'da bir, yer, bir yere gidiyorlardı diyor e, Gamze evet, Hanım. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler Gamze Hanım, görüşmek üzere. İyi, tamam oldu, görüşürüz. Evet. Uçakla bir yere gidiliyor, geliniyor. Ama şimdi Barcelona'da başlıyor da sonra bir sayfiye yerine gidiyorlardı. Biz Barcelonalılar yazları buraya gideriz diye de bir şeyi vardı orada. Siçez'e mi gidiyorlardı acaba? Yok Siçez'e değildi başka bir yerde. Bir tez olmasın orada. Günaydın efendim. Merhaba. Hoşçakalın efendim. Cansu ben. Cansu Hanım hoş geldiniz. Hoş anda. Ben şu an evdeyim. Aa. Neden? Bu saatte neden evde? Çalışmıyor desin? musunuz Cansu'na? Yok okula gideceğim de. Dert bugün birazcık geçmiş. Böyle şansa da işte bilet bulunca... Okuyor musunuz zorundayım. siz? Evet. Ne okuyorsunuz Cansu'na? Çalışma ekonomisi. Çalışma ekonomisi. Aa, ne güzel kaçıncı sınıf? Üç. Üç. Üçüncü sınıf. Bitiyor mu artık? Ya inşallah bakalım. Peki kolay gelsin. Niye bakalım. güldünüz en son bir güldünüz? Evet ya. Yani. Artık hayırlısı ya birazcık o bitme işleri falan. Şimdi Kesin bir... bakmamak lazım. Ya, bir de üçüncü sınıfta da daha ya bitmesini daha önümüzdeki sene soracağımız soruyu bir sene erken <gülüyor> sorduk biz Aynen. ya. Ona Hakikaten. güldü zaten. Herhalde. Başka neye gülecek? Evet. Belki hangi ülke hangi film geliyor aklınıza? <gülüyor> hangi okulani Ya Bir Paris geliyor aklıma. Aa evet. en yenisi doğru. Yani işte biz bir de hani arkadaşla Paris'e gitmiştik. Orada biraz kötü anılarımız da vardı. Aa ne oldu soyuldunuz mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi ya nasıl nerede? Ya o birazcık bizim hani saplamıza e, denk geldi yani? diyeyim. Saflık demeyeyim de onu. Turistliğinize denk geldi. Yani Turistliğimize işte. denk geldi. Gittik işte böyle geziyorduk. Hani Enfer'e gidelim dedik yürüye. yürüye yürüye. Bir baktık işte orada bul kareyal parayı tarzı bir oyun var. Hı hı hı. Katıldık herkes kazanıyordu. Meğer onların adamlarıyım. Şu an para kaybedince biraz hoş olmadı tabii. E, hadi. <gülüyor> <Soyununmuş değil. gülüyor> Dönünce borçları ödedik ya. <gülüyor> ne kadar kaybettiniz ayıpları sorması? Çok ya çok. Kaç yüz euro? 200 diyeyim de. Ya 200 diyeyim siz anlayın 2000 mi diye. Oo iyi iyi para. 200 <gülüyor> ben de gibi, gibi. Biz gelmeden önce herkes kazanıyordu. Yahu. Bir dakika bir daha oynayalım da kaybettiklerimizi de çıkaralım diye diye. Aynen öyle oldu. Aslında benim başımın altından çıktı. Ben bakım herkes kazanıyor. Arkadaşın kanına girdim. ama sonra o kaybettiğimizi toplamak için falan. Aa, çok Öyle güzelmiş. Hanımefendi siz hiç Kemal Sunan filmleri falan seyretmediniz. Ne Kemal Sunan daha eskiye gitti. Sessiz dönemlerdeki filmler falan seyretmediniz böyle. Herkes kazanınca işte gözünüz dönüyor da hani. Hanımefendi ama yani nasıl olur böyle bir... Neyse artık demek ki içinizde ne bir kumar tutkusu var sizin Can Hanım. Burada. Ne zaman gitmiştiniz Can ya, Hanım Yani şu andaki yaşınıza yakın bir yaşta gittiniz değil mi? Evet. Adam hmm. orada duruyordur bence bu yaz gene gidin bu sefer <gülüyor> geçen yıl kaybettiklerinizi de çıkarın. Misliyle çıkarız. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Günaydın Paris'e ekledin listemize. Gile güle Can Sonu. Bence Can Sonu'nu özellikle Paris'e gönderin. Azıcık reklam dinleyelim ondan sonra rock'ın devam. Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Tüm Dünyada Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı sokağa veriliyor. Radyo Uttu Soka 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Atena konseriyle açılıyordu. Öpeceğim, öpeceğim dedim sana. Boş bağlar, Boş. 3000 kişilik konser alanı ve Radyo Uttu Şehir Stüdyosu'na sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler MyBilet'te. Ayrıntılı bilgi. 110 3030 ve radyo.com.tr'de. Sokakta da hayatın sesini aç. What dance up çok güzel bir şarkı. 9, Focus. <Gülüyor> Çok güzel bir şarkıydı ama yeterliydi anladığım kadarıyla. Sevgi dinleyiciler 99'a devam ediyoruz. 99. 9. 9. 9. Za devam ediyoruz. Tıst tıst tıst Filmlerdeki Avrupayı söylüyoruz. Telefonumuz 210 30 30 şanslı bir dinleyicimize Avrupa biletini veriyoruz bu sabah. Bu Avrupa biletini vermek de ülkeyi söylemeden çok liz bozma şey gibi eski Türk filmlerindeki gibi. Avrupa'ya gönderiyoruz bunu. Şey vardı ya. Hey, hangisi? Hangisi? Filmlerde. Hangi film? Avrupa'ya gidiyorum. Avrupa'dan geldim falan diye böyle bir Avrupa ne, Avrupa diyecek genel var. Avrupa'da yani. okuyan şey, çocuk, çocuk Sonradan Avrupa'da gelir falan, falan filan O zamanların senaristleri Ülke bilmiyorlar mıydı acaba Ya genel Avrupa'ydı Biliyorlar da inen uçak Söylemem görüntüsü var şimdi. ya İnen Tabii. uçak yani o nereye gideceği Nasıl olacağı falan belli değil O uçakla şey olmasın diye herhalde bu kadar ayrıntı Düşünür mü bilmiyorum Evet Düdük sesleri. Düdük Bunlar sesleri. Bunlar alamet değil sevgili. Avrupa'da düdük sesleri öyledir. Uğursuzluk kabul edilir Avrupa'da. Ama biz daha onu o noktaya getirmedik henüz. Evet. Günaydın efendim. Good morning. Good morning. Hello. Kimle görüşürüz hanımefendi? Merhaba Tuba Hanım Tuba Hanım. Bir saniye evet. hareket etmeyin, kıpırdamayın olduğunuz yerde kalın Tuba Hanım. Tamam bulduk. Ha. Neredesiniz şu anda? Şu anda iş yerindeyim. Nasıl bir iş yeri orası ya? Depo gibi bir şey mi? siz araya çıktım da konuşabilmek için o yüzden. Hmm. çok yankılı geliyor tuba hanım sesiniz evet, mikrofonla mı konuşuyorsunuz araya çıktım dediği galiba tuvalete gitti yok hayır, eğer... bir dakika öyle hani... o ayakları öyle vurmayın tuba hanım Aa! tamam ama ben sindir abi bu çok çok çok rahat konuşabiliriz. Niye çıkırırsam ayakkabılarımı çıkarırsam diye. Ayakkabılar çıkmazdı. Ha bahçeye, <gülüyor> çık bahçeye Hadi bahçeye bir çıkalım. Sonra... Biz kendi aramızda konuşalım siz bahçeye çıkıncaya kadar. Tamam çıktım. Yalnız dur çıktı. Çıktınız an, mı? Ah, oh bahçede oh bahçeymiş ama. Vallahi ya. Bir de bak vallahi güneş ışığı vurdu şu anda bana şu vurdu. An, yemin ediyorum. Bahçede bir yürür müsünüz yine topuklar duyulacak mı? Yok duyulmayacak Bahçedeyim şu anda. Saplanır o zaman. Neredesiniz şu anda Tuba Hanım? Ben Ümitköy'de bir ofisinde çalışıyorum, mimarım. Peki, Aman efendim. ne güzelmiş bu arada. Hemen alalım cevabınızı o zaman. <gülüyor> evet, o kadar koşturduk madem. <gülüyor> Bahçeye çıktığınızda. <gülüyor> evet, çıktınız patronum. evet patronumdan kaçtım. Arkamda oturuyor mu? Patronunuzun adı yüzden... ne? Onunla bir, bir çift lafımız var, en son söyleyeceğiz. <gülüyor> Yok, onu Söylemeyin Peki bir şey diyeceğim, evet. niye kaçtınız? Kızıyor mu telefonla konuşunca iş başına? <gülüyor> Yoksa bizde mi gıcık? Bizde Facebook ve falan. modern sabahlar yasak mı yani? Yok hayır tabii ki olamaz da, hani rahat konuşabilmemişsin yani ha. çünkü bizim open office ya e, o yüzden hani kazağ oluyor için hani telefonumuz kapalı. Open, open office diyorsunuz yani, yani. yani open officeinde böyle bir sıkıntısı var open office. Open, yani, office. Yani. open, office. open office. Open office yapacaklarına da buradan tavsiyemiz <gülüyor> muhakkak bir bahçesi olsun evet. özel konuşma. <gülüyor> evet. Için. Bir de topuklular böyle o kadar ses çıkarıyor mu biz telefondan her adımınızı ziyadesiyle duyduk ve doyduk. Niye na nasıl oluyor böyle? Van alt katındakiler de aynı şeyi söylüyor. Topuk veremez. Siz evde evet, siz çok topuk basıyorsunuz. Şikayet mi geliyor alt kattaki şirkettekiler? <gülüyor> Yok, aynı şirketten yani 3 katlı villa aynı şirketten. Villa var, villalarda. Villalar, open ofisler falan. 3 yani katlarda. Siz, Patron aa. hemen arkada oturuyor falan. Bilmem ne. Vay vay vay. Hayali yaşıyorsunuz adeta bir hayali yaşıyorsunuz. Demek ki Tuba Hanım dikkatleri üzerinizde topluyorsunuz. Tuba Hanım yani buyurun. Yani öyle her, her zaman her yerde olduğu gibi. Neyse konumuzu dönelim. <gülüyor> buyurun. Tuba Hanım dönelim, <gülüyor> buyurun. <gülüyor> çok çok gerçekten e, cevabınızı merakla bekliyoruz. Sizi etkileyen Avrupa'yı gördüğünüz film hangisi? E, benim cevabım ya yani Hollywood yapımı düşünürsek eğer e, Tate filmi Holiday. E, yan son Kaliforniya'daki bir e, bayanın Londra'daki bir bayanın evlerini değiş işte, tokuş yaparak... Eee birbirine tatil yaptıkları bir filmdi. Değiş tokuşlu diyorsunuz. Evet. Evet, evlerini değiştiriyorlardı Hodi'de film. Ya Hodi'de bu gazetekte eee Fatih Akın'ın filmlerini söyleyeceğim. Söylendi mi bilmiyorum. Hodino, söylenmedi, söylenmedi. vardı İtalya'da geçen, evet. vardı, Almanya'da geçen. Güzel daha, daha nice film diyorsunuz. Peki. Hani de <gülüyor> evet. Çok teşekkürler demeyi. efendim. Çok sabidur. Şu Teşekkür anda siz bahçedesiniz ama olur. müdür beyin pencereden size baktığınızı fark ediyoruz biz. Ve parma ile sizi işaret ediyor. Yok görmüyor. Son Tele <gülüyor> telefonla konuşur gibi mi yerinize oturacaksınız Tuğba Hanım yoksa telefonu kapatıp mı oturacaksınız? Yok telefonu kapatıp gayet sakin sakin yerime geçeceğim. Peki kimle konuşuyordun derse? Derler mi öyle bir şey? Ne diyeceksiniz? Yok, yok, yok demezler. Dediler mesela ne diyeceksiniz? Derlerse de e, Fahir Oktay Ege Üçlüsü'yle konuşmak Ya da şöyle diyeyim <gülüyor> mesela patronunuz e, şey dedi. Ne dediler? Ne dediler? Falan dedi mesela. Hemen cevabı yapıştırın. Yapıştırsana. Ege. Ege. Ne, ne evet. yapıştıracağım? Bir saniye. Yardım edin bana, yardım, yardım edelim. Tuğba yardım edelim. Mesela ne dediler? Telefondakiler ne dediler? Ne dediler dedi? Amel ise yavan yavan konuştular. Ya öyle diyemez. Aha, öyle diyemez ya. Güzel bir şarkıyla bağlayacaktı. Söylemedin Ege ya senin hoş bir esprin vardı Hayır, pardon edin yani edin, dalmışsın ben söyle desem sabah neşeme neşek atmak istedim ya bunların patronuma. hepsi çok güzel cevaplar yani, ama ya. patronunuz yani ben, olası bir ne dediler dediği, şey dediği anda <gülme> dediler zamanla hep <gülme> böyle azalır <gülme> mı bir, güzel bir şarkı biz teşekkür ederiz ne demek hoşçakalın harikasınız mükemmel hem de tüm dünyada Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo TÜS Soka 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Athena konseriyle açılıyor. kafam ve sen... Kişilik konser alanı ve Radyo Tünel Şehir stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mağlup etti. Güzel Güzel oluyor. açılıyor. Güzel Radyo da sesini aç. Sesini aç. Sesini aç. Sesini aç. Radyo Tünel 999 devam ediyor. Telefonumuz 210 30 30. Alhı filmlerini görüldü. Neyi soruyoruz? Ee, Avrupa şehirlerinin göründüğü filmleri soruyoruz. Evet. Bakalım kim var hattımızda? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Fatih Açık. Fatih Bey hoş geldiniz. Neredesin şu anda? Ben Kırıkkale'ye doğru gidiyorum. Niye yolculuklar diyoruz? E zaten orası da bir Avrupa şehri. Aynen. <gülüyor> Peki Fatih Bey ne yapacaksınız Kırıkkale'de? Ben şimdi özel bir şirkette satış yöneticisiyim. Evet. Orada bir şeyler satmak için oraya gidiyorum. Çok Gerçekten. mu işiniz Fatih Bey? Ya yani çok mu satacaksınız? Yani işte bilmiyorum ha. Öğlen ne yiyeceksiniz? Öğlen vallahi oranın meşhur bir yeri var. Orada çorba içmeyi düşünüyorum ya. Çorba, çorba mı? Hafif geçiştiriyor. Hafif geçiştiriyor. Kilo sorununuz mu var? Aynen göbek sorunu oluyor ya. Arabada oradan ne, oraya Ne çorbası lazım. içeceksiniz? O da bellidir kafada bence. Ya... Biraz şey olacak ama işkembeye içeceğim. İşkembe, <gülüyor> i̇şkembe valla yani görüşmeleri sabahtan yapıp <gülüyor> öyle de işkembeye gömeceğim. Yani işleri toparlayıp sonra döneceğim herhalde. Peki efendim, kolay gelsin. Hangi film var, hangi şehir var aklınızda? Ben e, Roma diyorum, melekler ve şeytanlar diyorum. Aa, Aa doğru. doğru, doğru. Aslında Roma ve Vatikan'da diyebiliriz, değil mi orada? Evet. Değil. Sadece yani Roma değil, Vatikan'ın hoştu e, Tur gibiydi zaten filmde, başlı başına. Peki, çok Roma teşekkür sonra. ediyoruz efendim. Görüşmek üzere görüşürüz sen. Vatikan'da mı çekilmişti o film yoksa dekor muydu o filmde şey? Vatican, Biliyor Bizim de, vermişler ya. miydi Vatikan'ın aynısını şey olarak kurmuşlar Roma'da. Dekor olarak. Birebir, birebir, birebir. Doğru. Birebir. <gülüyor> Yönetmen de aynı bu ses tonuyla dekor ekibine birebir istiyorum demiş. Ben yani biraz daha güzel. Hayır demiş. <gülüyor> Hayır, birebir. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Duygu ben. Duyganım. Merhaba, Merhaba Duygu'nım. Neredesiniz şu anda? Şu anda işi kırmış ütü yapıyorum evde. ama ne kadar çılgınsınız Duygu'nısınız Duygu'nım. Çılgın, <gülüyor> çılgın <gülüyor> Duygu. <gülüyor> bir çılgınlık yapalım. Bugün işe gitmeyelim ütüleri yapalım. Haftaya da 3 ama... gün rapor alalım perdeleri var. Ardından da, şey da bir camları sileyim Duygu'nım bugün. Hoppa <gülüyor> be. Valla Duygu ne kadar iyi geldiğini anlatamam. Şu an rehabilite oluyorum. Gerçekten mi? ya. Bıkmışım yani. yani. evet. Bıkmışım derken neden bıktınız Duygu Hanım? Yani ütü yapmamaktan anladım yani kadarıyla. İşiniz ya. ne de? o sizi yani, yani ütü yapmak sizi o kadar mutlu ediyor. Yo işimi çok seviyorum aslında. Nedir Ama işiniz? Ama işim sürekli... Yani çok da şimdi şey yapmak istemiyorum. <gülüyor> Radyo da herkes tarafından dinleniyor. <gülüyor> Yok canım hiç dinlenmiyoruz. Şey Siz, rahat sizin olun. sektörde hiç dinlemiyorlar. O yüzden rahat olun. Yani şöyle söyleyeyim. Satış üzerine biraz benim işim, Dolayısıyla şikayet üzerine aynı zamanda. Hmm. Satış sonrası hizmetle verdiğimiz için. Hmm. Ee, seviyorum çok seviyorum. Ama e, bir süre sonra insanın üstü yapası geliyor. <gülüyor> yani şöyle mi? Satış sonrası e, hizmet veriyorsunuz. Siz sattığınız ürünler de dandik olduğundan size çok <gülüyor> yoğun dönüş oluyor. <gülüyor> Hayır insanların beklentileri çok yüksek olduğunda. Tamam çok anlaşıldı çok yani. Şey. Ürün biraz dandik oradan sıkıntı yaşıyorsunuz. Anlaşıldı. Evet tabii. en azından eşim tarafından eleştirileyim istedim. İşte bu üçünün izi iyi olmamış. Hmm. Doğru. Çünkü ta... elimizin... ona eşinize çemkirmeniz kolay değil mi? Ha, eşinizle... Tabii tabii. Sonuçta kaydedilmiyor bir şey yapılmıyor. İstediği gibi bağırabilir yani işte. Eşiniz de şey Aynen, diyor musunuz? Evet. Anlıyorum haklısınız. Haklısın. <gülüyor> Haklısın hayatım doğru. <gülüyor> tabii biz size bu konuda yardımcı olacağız. Ben olamazsam arkadaşlarım sizin iletişime geçecek. <gülüyor> en son ne zaman ütü yapmıştınız Duygu Hanım? bugün saymazsanız. Ee, en az 6 ay oldu da. Oho, 6 aydır buruş evet. buruş hayatlar mı yaşıyorsunuz işinizde? <gülüyor> Yok sağ olsun bir Neriman ablamız var. <gülüyor> Beyefendi mi yapıyor, yapıyor diye, diye şey yaptık biz de. Evet. Ee, bugün <gülüyor> şikayetleri Neriman Hanım'la mı alıyor sizin yerinize? Böyle bir evet. becai iş <gülüyor> mi yaptınız? Bilmiyorum efendim yok. ben. Üründen haberim yok. Allah Allah. Bana mı sordunuz <gülüyor> da aldınız canım? Hayretli. Duygu Hanım böyle ütü yapabiliyorsa Neriman Hanım da öyle güzel telefon cevaplıyordur Doğru. bence. Elbette. İş paylaşımı tabii her konuda kadın gücü. Bence Yalnızca eşinizi de, eşinizi de alın bu paylaşımı. O çünkü elli kolunu sallayarak geziyor gibi geliyor bana. Nerede mesela şimdi o işe gitti değil mi? Şey, Doyasıya e işini yaşıyor adam. <gülüyor> evet hiç ütü falan yapası gelmiyor onun yani gayet her gün gidiyor işe. Demek ki keyfi yerinde. Ne işe yerinde? Beyefendi ne iş yapıyor çok merak o da, ettim. O da mühendis. O da mühendis. O da mühendis. Peki efendim hangi film var aklınızda? Aslında ilk aklıma gelen Injuli'ydi. Çok ıı, iyi bir Avrupa filmiydi bence Fatih Akın'ın. Evet bir çok güzel. Film. Arabayla geçiyorlar değil mi? Bütün Avrupa başlayan Evet, evet kesinlikle öyle. Ama onun dışında Fatih Akın söylendiği için bir de Angela geldi aklıma. Angela derken? Ee, Angela'yı hatırlar mısınız? Yönetmenin adını hatırlayamayacağım ama çok uzun bacaklı bir kız vardı. Uzun bacaklı kız ee, nerede geziyordu? Evet, Bari onu Paris'te söyleyin. Paris'te geliyordu Evet uzun bacaklı Geçiyordu kız. Bütün e, şey, film e, siyah beyazdı. Oyuncu şimdi değil de... mi bu uzun bacaklı kız? Efendim? Oyuncu değil mi uzun bacaklı kız? Evet evet. <gülüyor> eski Figüran bir film mi? değildi yani ama a, şey, başrol oyuncusu. <gülüyor> ya yani yeni dönem bir film mi yoksa eski siyah beyaz bu, filmlerdi? Bu şöyle söyleyeyim. 5 e, sene oldu biz evleneli. E, şimdi izlediğimiz ilk filmdi. O yüzden de önemli evet. Sizi ilk olarak <gülüyor> uzun bacaklı kızın filmine mi götürdü? Bu kızın bacakları Ay, çok e, uzun izledik. diyorlar. Bak Duygu bacaklara bak, bak, bak bacaklara. <gülüyor> Siz uzun boylu musunuz Duygu Hanım? Ben çok uzun değilim işte. <gülüyor> <Ya> bana, <gülüyor> Ama ütüyü çok güzel yapar Duygu yani, Hanım. Öyle yani herkesin demek ki. Ya baktım o kadar uzun boylu kız var en dedim evleneyim ben bu adamla olacak gibi değil. Koyar <gülüyor> koyar, <gülüyor> koyar uzun <de> bacaklı kızın <gülüyor> filmini koyar koyar seyrederiz dediniz. <gülüyor> <gülüyor> En azından değil mi? hazır çekilmiş. Belki Duygu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Size iyi eğlenceler diliyoruz ütülerle. Çok teşekkürler. Hadi şahitler, çok dalmayın ayı. biraz da dışarı çıkın bir şey yapın. Tamam tamam. Hadi güle güle. Güzel, güle. güle. Bir telefon daha alacağız sevgilin ince. Uzun bacaklı kız mıymış Ancelay'mıymış? Ancelay'mış. Ben uzun çoraplı kızı biliyorum. Pippi. <gülüyor> Büyük ihtimalle onun da bacak <gülüyor> uzun değil yani. uzun olanın yani bacağı uzun olmaz. Çok güzel efendim. Çok güzel aydın. Günaydın. Alo merhaba. merhaba. Merhaba beyefendi, bir sıkıntılısınız hayırdır? Dal, dal dalmışım ben. <gülüyor> <dalmışsın. gülüyor> Radar vardı şu an onun gerginliğini yaşadım. Aa, o zaman ben tamam var. normal. Radar gerginliği. Oh. Evet. Buyurun efendim. İsminizi alalım. İsmim Özgür. Özgür. Evet, evet. Neredesiniz Özgür Bey şu anda? Ben çevre yoluna çıkmakla o kadar güzel bir karar vermişim ki kendimle gurur duyuyor duya diyorum. gidiyorum. O zaman bir sizi çevre yoluna çıkmakla doğru karar veren adam olarak katledik. <gülüyor> <gülüyor> evet, Nerede evet. radar vardı bu arada? Çevre yoluna çıkarken. Çevre yolunda bir 70 var bir tane şu çevre şey yolunun alternatifi olan bir çevre yolu var ya. Evet. Ha. O sabit Alternatif... zaten orada değil mi? Kamera, kamera sistemi. Tamam peki Özgür Bey iyi hadi geçmiş olsun Güzel size iyi yolculuklar diliyoruz çevir yolunda Teşekkür ederim Peki efendim hangi film var aklınızda Şey vardı ya şu Paris'te geçen dönüş yok Irreversal e e e e e bu. E evet, bu. Söylendi mi biraz geçer. Söylenmedi. Söylenmedi. Paris'te mi geçiyordu? O Paris'te. Paris evet. Monica Bericci'nin diyorsunuz değil mi? Evet evet Monica Bericci. Paris'in alt geçitlerinde alt geçiyordu. Alt geçitlerinde. Bayağı 10-15 dakikası alt geçitlerde geçer. 10-11 dakikası o alt geçitlerde geçiyor. Maşallah dakika <gülüyor> konusunda hiç hiçbir <gülüyor> sekmiyorsunuz? Ben de onu tanımadım. Yani sinema yoldan özel ilgimden dolayı yoksa yani başka bir şey değil. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çevreden güzel yolculuklar biliyoruz size diyorum. Ve bir telefon daha alıp Aa, bir film var esas o ki söylenmedi ya En başından beri aklımda Henüz kim söyleyecek, söylenmeyen kim söyleyecek. Henüz söylenmeyen film Günaydın efendim Bak, O söyleniyor mu söylenmiyor mu şimdi <gülüyor> <gülüyor> Nefes alın al, din dinleyicimiz din din din Merhaba, hanımefendi. Merhaba. Hanımefendi, Derin derin soluyordunuz <gülüyor> telefonu ben bekliyordum sıramı bekliyordum ama, ama artık siz? sizin evet o mı bekliyorsunuz vallahi stand by durumunuz <gülüyor> çok kötümüş. Numaranızı alabilir miyiz sıra numaranızı? Eee <gülüyor> Sıra numaranız kaç <gülüyor> verdiler size? Bana sıra numarası verdiler. o zaman o zaman sıranın sonuna geçer misiniz? <gülüyor> Kayla mısınız? Hiç miyim? Kimle görüşüyoruz efendim? Meltem ben. Meltem Hanım neredesiniz şu anda? Şu an iş yerindeyim. Sizin ne iş yapıyorsunuz? Avukatım. Avukatsınız. Evet. Ah ne kadar güzel. Ne avukatısınız? Ee, özel bir şirkette avukatım. Yani niye ne, bakıyorsunuz? Ee, Genelde ticari davalara bakıyorum, iş davalarına bakıyorum. Şirketin ne işi olursa ona bakıyorum. Peki, Peki, şirketle ilgili mi? Mekalet veriyor müvekkiller yoksa tek tek isme mi veriyorlar? Ee, ben hayır. biraz anlarım bu durumlarda mı? <gülüyor> Sadece şirketin vekaleti var bende, dışarıdan vekalet alamıyorum çünkü hmm. Hmm. vergi levham yok. Vergi levhası olmalı. Size bir vergi levhası yeni... tesekkül ediyorum. Size doğum gününüzde size bir vergi levhası hediye edelim. Gerçekten edeyim. mi? Vaalla İnanılmaz mutlu oldum şu an. Boş ver siz bana alfa bileti verin yeter. Ver, vergi gittiniz vergi mi daha önce Meraklı Hanım? Heviya Brewrot. Efendim? Heviya abroad... Abi? Anlamıyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> söyle söyleyeyim ben Türkçe size sorayım. Ee, fah İngilizce sordu. Daha önce Avrupa'ya gittiniz mi? Ay, evet gittim. Nereye gittiniz? Çok yere gittim. Nereye gittiniz? Ee, Fransa'ya gittim, İtalya'ya gittim, Kimle Ondan gittiniz? Eşimle gittim. Eşinizle gittiniz. Evet. En son nereye gittiniz? En son e, Oktoberfest'e gittim. Oo Eşinizle beraber pasta içtiniz yani. Yok ben alkol almıyorum aslında ama. Ama eşim eşiniz pasta pasta içti. Paso, paso içti. <gülüyor> eşim bayağı içti. <gülüyor> Oktoberfest'te içti. Evet bir al Tur yapmıştık İtalya'ya da gittik. Çok güzel yapmış. Mein David demediniz mi 1. Oktoberfest'te? Mein David dedim dedim. Bizde <gülüyor> Almancam var. Çünkü demin have you ever sorusunu cevaplayamam. Şey e, hiç duymuyorum telefonunun o kadar zor duyuyor ki telefonunda e, ama çok de, ses çok kaparsan. sesiniz çok şey e, nefes sesiniz çok şey yaptı soğunu <gülüyor> şey, <o> <gülüyor> bastırıyor, <gülüyor> bastırıyor radyoyu kapatınca buradan o kadar zor anlaşılıyor ki şu an. Ama canını sağsu. olsun. Peki söyleyin hadi hadi siz de filminizi söyleyin. Ben Brüj diyorum. Ha, i̇şte oh. ya İm Brüj ya. <gülüyor> İm Brüj, i̇şte ya. Benim geçen. hayatımın filmidir. Evet. Brüjde gitmiştim çok güzeldi. Bir, bir de aklımdaki film de buydu. En başından beri vallahi teşekkür ederim. Beni de rahatlattınız. Ediyorum. Bir de bir, bir belgesel tarzında ama bence yani, yani Avrupa'nın en güzel şehirlerinden İstanbul'a Fatih Akın e, köprü'ü geçmek diyorum. Hmm. Daha belgesel tarzı ama bence İstanbul'da kaldı. Ha, e, Brüj bir sizi bürüzle anacağız. Bürüzle anın beni o zaman. Peki efendim. Kolay gelsin. <gülüyor> teşekkür tıraştırma. ediyorum size. Teşekkür ederim. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler 999 yarışmasının ikinci talihlisini belirlemek için. Bugün bir yarışma yaptık. İlkini Leventler bir Bahar akşamı programında belirlemişlerdi. Biz de Modern Sabahlarda ikinci tarihimizi belirlemeye çalıştık. Çalıştık bayağı da zor, zor şarkı... oldu. Evet, şarkılar, sırasında yani. şarkılar sırasında uğraştık yani. Makine bir şey yaptı. Tutuk otuk tipte yap. de kamera yeni geldi ya, yani. Şey de anlayan da yok. Ustasını çağırdık. O da burada ayrancıdaymış. Ayrancı ben. hoş bir de sabah akşamda içmiş. Gece çalışıyor normalde adam. O da haklı. Neyse yani onları bir yani gün özel konuşuruz. Yani. Uzun uzun Çok konuşuruz. Uzun konuşuruz. Uzun macera. Maceralar, maceralar. Sonuçta, maceralar. Sonuçta, sonuçta sonuçta yapıldı. Yani Sarhoş falan deyince Sarhoş kafayla mı yaptı bu adam? Makine ay, bozuk ay. oldu falan adam diye. şey, bak o Sarhoş adam normal şey olursa, yolda yürüyemiyor ama makinenin başına geçtiğinde adeta şey ya hala kespetmiş artık. Sen, yani galiba Melike kespetmiş dedi bak. Sen onu bilirsin değil mi Ege? Tabii canım. Melike kespetmiş. Melike kespetmiş. Yani gözü Yapıyor yani adam ve e, Duygu Hanım diye bir sonuç verdi makinemiz. Tebrik ee, ediyoruz Duygu Hanım'ı. Hanım İmgüli demişti bize. Makineden Duygu Hanım çıktı. Biz sonradan döndük. Kendi kayıtlarımıza baktık. Ütü yapan Duygu Hanım. Ütü yapan Duygu Hanım. No Passport No Romanya filmiyle akıllarda kalan İmgüli. Filmini söylemişti Duygu Hanım bugün ikinci çılgınlığını yaşıyordu Duygu Hanım. Aa şey de söyledi ya uzun bacaklı Kız Angela diye. Aa doğru onu da söyledi. Doğru. Bakarsın Angela'nın memleketine Ama giderler. Ben de dedi biraz kızayım zehir Olur tatil. Ya vallahi. <gülüyor> dur sen burada biraz dur ben uzun bacaklıyı aramaya gidiyorum. Şeydim anladım Kadir'le kocası uzun bacak hastası. Dur bakalım neler olacak neler diyoruz <gülüyor> Duygu Hanım'ı tebrik ediyoruz Cuma günü yeniden yarışacağız sevgili dinleyiciler Bir çifte daha davete veririz Pasaportları hazırlayın o zamana kadar pasaport olmayan falan filan Hangi ülkeye gönderiyoruz şimdi biz Duygu Hanım'ı? Belli mi? Maalesef. 9 Mayıs'ta Avrupa puarında belli olacak Talihliler hangi ülkelere gideceklerini orada öğrenecekler Bunu da duyurmuş olalım bir kez daha Ve 9.9'u bitirelim Yine bir ilk olma zamanı Hem de tüm dünyada Tüm dünyada Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo Uttu Sokağı, 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Athena konseriyle açılıyor. <Gülüyor> öpeceğim, öpeceğim dedim sana, ya. kişilik konser alını ve Radyo Tü Şehir Stüdyosu'na sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler maybilette. Ayrıntılı bilgi 210-30-30 ve radyo Sokakta da hayatın sesini aç. <gülüyor> Ofis Kaçkını Ofis <gülüyor> Kaçkını <gülüyor> Patronu yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu ofis kaçkını. Ofis kaçkını. En azı to walk